Günler bir günü Fatiha Radiyallahu Allah'a Allah'ım da razı olsun Ali ibn-i Talib'i gireyleriz Ev işlerinde gücünün çatılmasına vesaire Ali ibn-i Talib de Allah'ım da razı olsun Değil ki sabah Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip evde bize kömehçün kəniz ya da şöyle bir kul isteyeceğim kil köme eylesin işler aslandı olsun ve gelir Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem yanına ve erz edin meseleni Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu işten vazgeçmesine yerşe denir buyur ki aleyhissalatü vesselam size bir şey öğreteceğim eğer onu etseniz Allah size taaget verecek taaget artık ne kendinize ne kula ihtiyacınıza olmayacak yatmamıştan önce otuz üç defa subhanallah diyelim subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. yatakta girelim değil mi? ve otuz üç defa elhamdülillah diyelim ve otuz dört defa Allahu Akbar diyelim yatağa girmeyin ne kadar ve buyur ki aleyhisselatu vesselam kim bunu ilerse Allah tarafına taagat verer, güç verer vallahi garlakın ben bunu özüm tecrübede geçirmişem bu peygamberlik mëncisesi ve bu mëncizëni, bu emaneti Allah nebisi sallallahu aleyhi sallam ilk defa kime teşrif etti? bu hediyeni ilk defa kime verdi? öz balasına, kızına, fatime'ya, öz kürekeni Ali ibn ebi talibah ve bütün müslümanlara bu bir hediyedir, peygamberlik hediyesidir kim öz taketinden müslümanlar dinleyin enerjisinin tükenmesinden ve cismin zayıfliğine şikayet edirse bu mëncizëni yollasın daha doğrusu hayata keçisi yollama yetece yolladur yatmamıştan qabak yatağa girende dilen 33 defa subhanallah, subhanallah, subhanallah Allah zikrede sonra dilen hamdur illah hamdur illah, hamdur illah 33 defa ve sonra 34 defa dilen Allah-u-Akbar ve sonra sar cembine telafiyat vallaha ise herkesten erken, ecel bir target ve enerjine oynayacak sen ve o senin gün erzinde ta gece vakti kifat edilecek bunu keçirin hayatınızda tecrübeden göreceğiz bunu sene Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem mubah olan, halal olan bir şeyden onları vazgeçip daha kamil bir şey oldu inşa edildi. O da neydi? Tövüldü daha kamil kapılarına onları yönetti. Hatta Allah'tan başkasına ehteciler olmasın. Halbuki bu cüre kömehlik caizdir. Yani i̇nsan, insandan kömeh isteyebilir. Taqat meselelerinde, dünya meselelerinde, eşyanı kaldırmakta düzdür mü? Ancak Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem öz yavrusundan öz balasına, öz ciyar ciğerpa, ciyarparesine, Fatime'ye ve öz körekan alimine birhalbet en hayırlısını rıza gördü. O denedi tövbenin tamamlanması, tövbenin daha kâmil olması. Şimdi bunu eliniz vesile Allah azza celle taqat verecektir.